Ey ta enervacim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina min seyyiati amalina men yehtidihillahu fela mudille le men yudlil fela hadiya le ve eşhedü la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü abduhu ve resuluh ba'd hadis kitabullah ve sallallahu ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. İbane kitabında 36. maddede kalmıştık. Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanların fesada uğradığı zaman dinine yapışan kimse, koruttan kimse gibidir. İbn-i Bat'ta, Tül Kübra'da bunu Enes bin Malik Radyoland'dan rivayet etmiştir. Ayrıca Tirmizi, Hasan Tirmizi, e diyerek rivayet etmiştir. Yine şahitleri vardır bu hadisin. Ahmet bin Ambel Ebu Yüreir şöyle rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, yaklaşmış olan şehirden dolayı vay Arapların haline, karanlık gecenin parçalar gibi fitnelerdir onlar. O zaman da kişi sabahı mümin edecek, akşama kafir olacaktır. Bir topluluk dinlerini az bir dünya malı karşılığında satacaktır. O gün dinle yapışan kimse koro ya da dikenli dedi, avucuna alan kimse gibi olacaktır. Diğer bir şahidi Ebu Salebel Huşeni Radiyallahu gelen hadistir. Daha önce bundan bahsedilmişti. Sabuni, akidat Asabil Hadis adlı eserinde Ebu Ubeyd bin Kasım bin Selam Rahimullah'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. <gülüyor> Sünnete uyan kimse, kora avucunu alan kimse gibidir. Bugün, bu benim nezdimde Allah Azze ve Celle'nin yolunda kılıç sallamaktan daha faziletlidir. Yani cihatta kılıç sallamaktan daha faziletlidir demiştir. Bu konuda gelen yani 37-38. maddeleri de okuyalım. Açıklamayı biraz sonra yapalım inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyurmuştur. Herç zamanında dinle yapışan kimse bana hicret eden kimse gibidir. Bukhari'de gelen bir rivayette Ey -E Resulü Herç nedir diye sorduklarında öldürmeye kast ederseniz eline hareket ettirmiştir. Tacular Usta hadiste kıyamet saatinden önce Herç yani savaşma ve birbirine girme vardır buyurulmuştur. Ebu Musa herç Habeş dilinde öldürmek demektir demiştir. Bu hadisi İbn-i el-Ibane'de yani İbane-ül Kübra'da Ali Radyalant'ten şu şekilde rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki her zamanında dini usunda sünnetime yapışan kişiye yüz şeydeci vardır. Yine İbane-ül Kübra'da Makıl Bin Yasar Radyalant'te Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Herç zamanda ibadet bana hicret etmek gibidir. Bu lafızla Müslim'de rivayet etmiştir. 38. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İslam garip olarak başladı, yine başladığı gibi garip bir hale dönecektir. Gariplere ne mutlu. Ey Allah'ın Resulü garipler kimdir diye sorduklarında ise insanlar bozulduğu zaman düzgün olan kimselerdir veya düzelten kimselerdir diye cevap vermiştir. İbn-i Kübra'da bunu sahabeden bir topluluktan rivayet etmiştir. Ayrıca Ebu Yala Müsnedin'de, Taberani Efsat'ta, Acur'a Kuraba'da Ebu Amreddani, sünen Sünenül Varde Fil Fitende rivayet etmiştir. Sayidir. Yine Ahmet bin Naber, Said bin Ebu Vakkas rivayet etmiştir. Müslim, Ebu Hürey r.a. insanlar bozulduğu zaman düzgün olan kimselerdir kısmı olmaksın. Yani sadece garip din garip başladı, garip haline dönecektir. Lafzıyla rivayet etmiştir. Bunun tabi mütevatir bir hadis bu. E, dinin garip başlayıp tekrar garip haline döneceği, gariplerin kimler olduğu konusunda da rivayet yollarında farklı farklı açıklamalar gelmiştir. Yani bu açıklamaların her biri gariplerin farklı özelliklerini vasfeder. Ee, i̇bn Amr radyalanmadan ve İbn-i gelen diğer tarihte e, insanlar, yani dinlerini yaşayabilmek için kabilelerinden ayrılmak zorunda kalanlardır. E, Lafzıyla da gelmiştir. Şimdi burada, yani bu maddelerde anlatılan ve muhakkikin dipnotta verdiği işte, e, Karanlık geceler gibi fitneler olacak. O günlerde kişi işte mümin sabahlayıp akşama kafir olacak veya tam zıttı olacak. Böyle zamanlardan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. Yani burada bahsedilen gariplik veya dinini yaşamaktan dolayı, dinini sebat etmekten dolayı avuçlamak demek. Burada öncelikle akidevi meselelerdir. Bunu daha önce belki defalarca açıkladık ama bazen müşahhas örneklerle biraz daha ayrıntılı açıklamak gerekiyor. Şimdi bir insan günahkar olabilir, tevhid ehli olarak günahkar olabilir. Yani biz günahların imana hiçbir zarar vermediğini de söylemiyoruz. Muhakkak günahlar imanı eksilten sebeplerdir. Lakin kişi tevhidi koruduğu zaman hem dünyada hem ahirette ona büyük müjdeler vardır. Esas mesele tevhidi korumaktır. Yani bir kimse günah günah olarak bilir ve işlese dahi ondan dolayı ezikliğini, bundan dolayı işte istifalarını, bağışlamadı dilemesini devam ettirir. Allah Azze ve Celle'ye karşı e, yani günahını itiraf ederse bu bir mertebedir. Ama e, burada asıl mesele, özellikle ahir zamanda olmamız sebebiyle asıl mesele insanların yaşadıklar gibi inanmaya başlamaları, yani işlemekte oldukları bazı günahları bu sefer Helalmiş gibi itikad etmeye başlamalardır. Asıl problem buradadır. Mesela e, bu konuda örnek vermek gerekirse birkaç örnek verebiliriz. Aslında çoğaltmak mümkün ama yeterli olacaktır inşallah. Mesela oy kullanma meselesinde biz bazılarından ayrıldık. Tevhid ehli olduğunu iddia eden, sunat ehli olduğunu iddia eden bazı insanlardan ayrıldık. Bunun sebebi nedir? Mesela şöyle deseydiler... İşte biz ehveni şerri tercih ediyoruz. İki şerden hafif olanı tercih ediyoruz. Yani oy kullanmak bir şerdir ama şayet biz oy kullanmazsak başa işte Adaleti Kaldırma Partisi gelecek. Onlar dinimize zarar veriyor. Veyahut da CHP gelecek. Bu da Müslümanlara zarar veriyor. Bu sebeple ben kötü partiye oy veriyorum. Bundan dolayı da günahkarım. Fakat yani oy kullanmak da bir haramdır ama daha büyük bir kötülük, insanların başına dinlerine ve dünyalarına gelecek daha büyük kötülükten dolayı ben Günahımı kabullenerek oy kullanıyorum deseydiler biz bunları günahkar kabul edecektik. Yani bunlar tevhidin dışına çıkmayacaklar, Bidatçı olmayacaklardı ama öyle demediler. İlk önce ehveni şerreyini tercih bahanelerini öne sürerek bu sefer oy kullanmamayı imana münafi, imana aykırı, oy kullanmayanları harcı görmek gibi yani dinin gerekliğinden görmek gibi bir akideye saptılar. Yani oy kullanmayı dinin esaslarından haline getirdiler. Dediğimiz gibi ilk söyledikleri şekilde dursaydılar biz o fikre de karşıyız. Yani o haram işlenmesine e, o da yanlış bir görüştür. E, onun şeyi başka ama e, iki mertebe çok önemlidir. Birisi cehennemde ebedi azabı gerektiren bir şeydir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bilmiyorum ne kadar dikkatli okuyorsunuz hadisleri. Cehennem ehli ölüm var mıdır? Peki tevhid ehlinin cehennemlik olanlarına, günahlarından dolayı? Vardır. gibi <gülüyor> <gülüyor> Müslim, Ebu Saad el-Hudîr r.a. yaptığı rivayetlerinden birisinde 185 numaralı rivayet. Der ki, yani Allah Resulü aleyhisselatü vessel, cehennemlik, cehenneme girip de günahlarından dolayı cehenneme girenlere, yani bu ümmetten tevhid ehl olup da günahlarından dolayı cehenneme girenlere gelince, Bunlar bir ölümle öldürülürler diyor. Kömür gibi oluncaya kadar yanarlar. E daha başka Ebu Hurey Radyalanta işte Bezzar'ın rivayeti var. Daha başka yani bu konuda mütevatil rivayetler var. O, o olayların ayrıntılarının anlatıldı. Şimdi bu kimseler cehennemde bir ölümle öldürülüyorlar. Sonra ruhları bunlara iade ediliyor. İşte hayat nehrine sokuluyorlar. Ruhları bedenlerine iade ediliyor. Ya Rabbi diyorlar e işte bize... Cehennemden kurtardın, ruhlarımızı da bize geri döndürdün, bari yüzümüzü de ateşten çevir diye dua ederler. Allah onların yüzlerini ateşten çevirir. Böyle devam ediyor rivayet. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bakın, şöyle de diyebilir bazıları. İşte bunlar madem ölecekse, azap hissetmeyeceklerse, cehenneme girmelerinin sebebi nedir? Birinci ihtimalde eğer azabı hissetmeyeceklerse, yani tevhid ehli olan günahkarlar, eğer cehennemde azap hissetmeyeceklerse, onlar en azından e, tedip olarak, bir cezalandırma olarak, ukubet olarak e, aynı dünyada nasıl işte insan hapsedilir, alıkonulur bazı şeylerden. Cennete girmekten alıkonulmuş olacaklar, geciktirilmiş olacaklar. Dolayısıyla mertebelerde de diğerlerinden biraz daha düşük olacak ama e, bu hiç azap hissetmediklerini düşündüğümüz takdirde bile böyle bir cezadır. Lakin e, burada azabı hissetmeler de mümkündür iki şekilde. Birincisi günahlarını yandıktan sonra azabı hissetmemeleri için sonradan öldürülmeleri olabilir. İkinci ihtimal tıpkı işte insanlar kabirlerinde e, azap görenler sadece bedenlerine azap görürler ruhlarından ayrı olarak. Mesela e, Mü'min Suresi 45-46. ayetlerinde Firavun ve Avanesi'nin azabı anlatılırken Allah Azze ve Celle ne diyor orada? Yani kabirlerindeki bir azap, sabah akşam azap onlara sunulur. Daha sonra bunları şiddetli azaba sokun. Yani diriltildikleri zaman, kabirlerinden kaldırdıkları zaman daha şiddetli olana sokun buyurulacaktır. Demek ki kişinin ölü iken, ruhu bedeninden ayrı iken çektiği azap başka bir mertebede, ruhu ve bedeniyle birlikte çektiği azap ise başka bir mertebededir. Dolayısıyla e, kafirler veya münafıklar, cehennemin en alt tabakasında olan münafıklar ve kafirlerin diğer sınıfları, diğer cehennem tabakalarındaki ebedi kalacak kafirler, Bunlar canlı bir şekilde, yani ruhları bedenlerinde olduğu halde azap görecekler. Ama Allah Azze ve Celle bu ümmetten tevhid ehirli olan, tevhidi muhafaza etti halde günah bulaşmış olan azap etmeyi dilediği kullarına azabı hafifletmek için onlara ölümü tattıracaktır cehennemde. Sonra işte hayat nehrine sokulup ilahir hadislerde bildirildiği gibi cennete girecekler vesaire. Burada... Yani bu ahiret hakkında iman edenler için, tevhid ehli, tevhidi muhafaza edenler için, şirke bulaşmayanlar için büyük bir müjdedir. Nitekim Bezzar'ın rivayetinde bunlar Allah'a hiçbir şey şirk koşmamış olan günahkarlardır diye ifade edilir. Yani günahlar günah olarak kalır ama ne zaman şirke dönüşür, ne zaman küfre dönüşür günahlar? Bunlar helal sayıldığı zaman büyük bir tehlikedir. İşte bidat ehli dediğimiz kimseler, Dünyada her ne kadar Müslüman muamelesi görseler de kendilerini İslam'a nispet etseler hatta Tevhid'e nispet etseler dahi bir takım haramları helal itikadeden kimselerdir. Yani bizim bidat ehlinden teberrimiz bu sebepledir. Yani bir kimse şöyle düşünün. işte namaz tek gibi küfür olan meseleler hariç başka günahlara bulaşması mesela zinakardır veya içkicidir, ayyaştır böyle birisinin işte namazı terk etmemesi falan bunlar uzak ihtimallerdir ama geçmiş dönemleri de vardı en azından. Yani İslam'ın hükümran olduğu zamanlarda böyle kimseler de vardı. Yani zinaya düşmüştür, içki müptelası olmuştur vesaire vesaire Çeşitli günahkar kimseler. Bunlar bizim tevhidli kardeşlerimizdir. Eğer şirki, şirke bulaşmadılarsa, tevhidi bozmadılarsa, lakin bid'at ehli olan, ibadet ehli dahi olsa, helale haram itikad etmesi veya Allah Azze ve Celle hakkında, onun dini hakkında batıl itikatlara e, düşmüş olma sebebiyle onlar bizim e, tevhid ehli kardeşlerimiz mertebesinde değillerdir. Tevhidi muhafaza eden için mesela Hud suresinin 114. ayetinin tefsirinde bazı rivayetleri aktardık. Allah Resulü ve Vesselam'a sahabeden birisi geliyor diyor ki, e Allah'ın Resulü ben işte kötü bir şey yaptım, e, işte bir tane kadını gördüm, yani zina dışında her şeyi yaptım diyor. Sen diyor bizimle namaz kılmadın mı? Kıldım diyor. Beş vakit namaz aralarındakileri kefaret olur diyor. Onları siler diyor. Bu kimin için geçerli? İmanı, tevhidi sahibetiyle muhafaza eden kimseler için. Yani Allah tevhidinin günahlarını hem dünyada böyle örtmekle müjdelemiştir, affetmekle müjdelemiştir. Tabii ki burada tevhid ehli olmanın alameti günaha düşse bile derhal Allah Azze ve Celle'ye yönelmesidir. Yani o günahta ısrar etmez, hayatının işte çizgisi günah üzerine devam etmez. Tevhid bulunduğu sürece, iman sayı bir şekilde kalbinde sabit olduğu sürece o tevhidye yönelecektir, Allah Azze ve Celle'ye itaate yönelecektir, her ne kadar bazı günahlara düşse bile. Bu sebeple bizim en önemli korumamız gereken şey, Sahi bir akideyi muhafaza etmektir. Yani akidenin e, temiz kalması, haramların helal itikad edilmemesi, işte oy verme meselesini e, konuştuk, işte e, haram olan bir şeyden dolayı insanlara ecir vaat etmeleri, mesela e, bugünkü yazdığım yazıda geçtiği gibi, adamlar işte ne diyor, işte kafirler, Kendilerini güçlü tanıtıp yenilgi psikolojisini Müslümanların çocuklarına işletebilmek için çizgi filmlerle bunları işliyorlar diyorlar. E ne yapacağız? O zaman biz de animasyon çizgi filmleri yapacağız. Biz de tevhid anlatacağız. Onların anlattığı tevhid işte tekbirci bir mantık olacak. Orası ayrı bir boyutu da yapılan eyleme bakın. Yani sen evine koyma bu şeyi. Yani sen çocuklarına kafirlerin bu çizgi filmlerini seyrettirme. Buna engel olmak yerine. Onlara alternatif bulalım. Biz de aynı şirki işleyelim ki şirk diyoruz. Çünkü dediğim gibi bu Allah Azze ve Celle yaratma hususunda ortak koşmaktır. Kişi dese ki işte ben hatıra için fotoğraf saklıyorum. Bu büyük günahlardandır. Bunun günahını itiraf ediyorum. Yani bunu Allah Azze ve Celle affeder affetmez. Burası Allah ile kulun arasındadır. Ama bunun helal ittihaz edilmesi, helal sayılması küfürdür. Yani bunlar sakınmadıklar gibi, yani suretlerden sakınmadıklar gibi, bundan dolayı bir de insanlara ecir vaat ediyorlar. İşte biz çizgi filmler yapacağız, o yüzden yardım yapın, Allah size bol ecir versin. Bu ecir kapısıdır diye böyle ilan ediyorlar. Tıpkı bir ara bazen işte cennete davet videoları yapmışlar. Allah rızası için bu videoları dağıtın diye insanlara vermeleri gibi. Yani Allah rızası için dağıtın diyorlar. Ne var? İşte videolar, suretler var. Yani Allah'ın haram kıldığı, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu işin tehlikesine çok ağır sözlerle, çok ağır ifadelerle sakındırdı. Yani şirkten nasıl ağır ifadelerle sakındırmış, suret konusunda aynı şeyleri kullanmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifade olarak. Mesela cehennemde en şiddetli azap görecek kimseler arasında musavvirler, yani suret yapanları sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu konudaki tehdit nasları açık. Ve nettir, şiddetlidir. Ama buna rağmen insanlar bunu e, itikat olarak insanlara hiçbir sakıncası yokmuş gibi bu şekilde lanse ediyorlar. Yani dediğimiz gibi bunun günahını itiraf etseler bir mertebe. Yani bu haramdır, büyük günahlardandır. İşte biz bu günahı işliyoruz, günahkarız deseler, kusurlarını itiraf etseler bu bir mertebe. Ama siz işte bu günahı işlemeyin deseniz, ya ne günah işte alimler fetva vermiş falan filana gidiyor iş. Şirk burada devreye giriyor. Evet, e, bu sebeple bizim bu e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyardığı, işte kişinin mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlayacağı, kafir olarak yani kafir küfürle imanın böyle değişken olduğu bir zamanda, bu uyarısına dikkat ancak ilimle mümkündür. Yani kişi kendisini ilimle, doğru bir itikatla koruyabilir. Bugün insanlar üzerlerine vacip olan, farz olan bazı ilimleri terk ettikleri için, helali haramı Allah'ın kitabından, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, sünnetinden öğrenmeyi terk ettikleri için, işte kim helal diyor bir şeye, kim haram diyor, bunlardan mantığa uyanlarını kabullendikleri için, yani insanların şeyi budur yani, Kabul telakisi çoğunluk neyi kabul ediyor veya mantığıma ne kadar uyuyor o haramdır veya şu helaldir diye kitap ve sünnetin dışında ölçüler belirlemişlerdir. Ya mezheplerdir dediğimiz gibi ya görüşleridir mantıklarıdır ya çoğunluktur başka hakemler tayin etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bu açık bir şekilde imana aykırı olarak nitelenmiştir. Yani aralarında çekiştikleri meselelerde sen hakem kılmadıkça, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun sünnetini hakem kılmadıkça, sonra da verdiğin hükümden dolayı gönüllerine hiçbir sıkıntı hissetmeden teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Başka bir yerde Nur Suresi'nde, yine Nisa Suresi'nin 65'ten önce, 62-63. ayetlerinde, onlara Allah ve Resulüne gelin denildiği zaman, yani kitap ve sünnetin hükmüne gelin denildiği zaman, Senden büsbütün yüz çevirirler. Münafıkların vasıfları da böyle nitelenmiştir. Bunlar neyle bunu yapıyorlar? Yani büsbütün yüz çevirmeyi neyle yapıyorlar? İşte mezhepleri, alimleri, aslında mantıkları. Neden alimler? Çünkü alimlerin değişken görüşleri vardır. Alimler derken e, alimlerin tamamına da iftira etmemek lazım. yani. Hakkı savunan alimler her dönemde vardır. Bunlar hevalarına uyan fetvayı veren alimleri tercih ediyorlar. Mesela suret konusunda kim cevaz vermiş? Bunları arayıp buluyorlar bunların fetvasını. Eğer sen alimin fetvasını uyacaksan, seni dayanan alimlerse buna haram diyen alimler de var. Böyle bir durumda da ne yapması lazım? Yine Nisa 59. ayetinde yol gösterilmiş herhangi bir şeyde çekişirseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bazı insanlar halen bu meselelerde ihtilaf ediyorsa, bunun sebebi işte Allah'a ve Resulüne dönmekten yüz çevirmeleri sebebiyledir. Yani böyle açık, bariz meselelerde halen bazıları ihtilaf, işte alimleri de kullanıyorlarsa, bunun sebebi Allah'tan ve Resulüne yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah ve Resulün hükümlerine, e, muhakeme olmak istememeleridir. E, alimlerin isimlerinde, bazı alimlerin isimlerinde bu konuda payanda olarak kullanıyorlar. Yani neredeyse hangi günahı ele alsanız ona caz verecek bir rey bulursunuz bir yerlerden. Bir yorum bulursunuz. Bakın hanefi meselinde içki helaldir. Eğer üzümden yapılmıyorsa. Sarhoş etmeyecek kadarını içmek hanefi meselinde helaldir. İşte zina, işte velisiz nikah. Hanefi mezhebinde cevaz verilmiştir vesaire vesaire. Yani insanların görüşlerinde her pisliğe e, bir yol bulabilirsin. Ama e, iman edenler için Allah azze ve celle bunu bu kayıtla zikretmiş bakın. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız en güzel çözüm yolu budur. Yol budur yani. İhtilaf edilen, çekişilen meselenin hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürmek. Evet suretler meselesine ihtilaf var mı? Eskiden farklı bir boyuttaydı, şimdi farklı bir boyutta. İhtilaf var, birileri bir şey söylüyor. Her görüşü savunan birileri elbette olacak. Ama imanın gereği odur ki bu ihtilaf edilen meseleyi Allah ve Resulüne döndürür. Biz kitabe ve sünnete döndürdüğümüzde her suret diyor. Yok etmedik suret bırakma. Her suret yapan ateştedir diyor. Bunun gibi yani başka meselelerde böyle. Ama insanların çoğunluğuna bakacak olursam bunlar hayatlarında önemsiz bir haldedir. Öyle bir seviyeye gelmiştir ki az önce işaret ettiğimiz gibi büyük günahlara düçar olmuş fakat tevhidini muhafaza eden bir Müslüman yani namazına devam eden şirkten de sakınan akidesine şirk bulaştırmayan günahkar bir Müslüman bunlardan çok daha hayırlı bir yoldadır. Dininde helalin haramın ölçülerini değiştirenlerden akidesini bozanlardan, bidate sapanlardan çok daha temiz bir yoldadırlar. Yolları e, tertemiz demiyoruz, günahkarların yolları tertemizdir demiyoruz ama Allah katında da, müminler katında da onların mertebeleri daha ehven bir seviyededir. Allah Azze ve Celle de e, azap ederken tevhid ehline böyle bir e, kolaylık lütfedecektir. Tevhidi muhafaza eden günahkarlar için. Evet, evet, bu kitapta da ele alınmaya çalışılan şeyler buraya kadar cemaat, cemaatten ayrılmamak, sünnete sarılmak bu maddeler işledi. Buradan sonra biraz daha farklı konulara geçtik. Mesela 39. maddede asap hakkında uyarlar var. Ileride bunları işleyeceğiz inşallah. Burada gariplerin vasfında demek ki dinine yapışan kimse dedik, dininde sebat eden, yani bazı günahlara düşse bile, haramı haram olarak bilen, bundan dolayı günahını itiraf eden, kimse de bu gariplere dahildir. Yani kişiyi gariplerden kılan şey, en önemli husus itikat olarak sahabenin üzerinde bulunduğu itikat üzere olmaktır. Bu minval üzere gittiği zaman kişi, yani beş vakit namazına devam edip bunu sünnete göre icra edip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan yaşayan bir Müslüman demek ki e, bu dini yaşamaktan dolayı sıkıntıya uğrayacak. Kimler tarafından? Dindar kimseler tarafından da sıkıntıya uğratılacak. Yani hangi dinin dindarı? Dindar diyoruz ama hangi dinin dindarı? Bugün Hanefiler var. Kitap ve sünnete göre küfür üzere bir toplumdur bu Hanefi toplum. Kitap ve sünnete göre küfürdedirler. Akideleri cehmi akidesidir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tevili geçtiler. İnkar ediyorlar. Yukarıda Allah var diyen kafir olur diyorlar. İtikat kitaplarında da böyle geçiyor. Bunların akidesi küfür olan bir akidedir. Ama dünya hükmü bakımından bunlara Müslüman muamelesi yapmak durumundayız. Yani e, dünya hükmüdür bu. Ahiretteki hükmü eğer bu akidede ölürlerse Allah muhafaza... E, yani şu hafifçe azap görüp de kurtulacaklardan olamazlar yani. Ebedi cehennemlik olmayı gerektiren bir akidedir bu. İşte cehmilik ne demektir? Kur'an mahluktur sözü demek. Kur'an Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından kendi zamanda işte kendine göre yorumlanmıştır. Her zamanda kendine göre yorumlanmalıdır. Kur'an mahluktur demek bu demek. Yani tarih tarihselci anlayış. La örtüşen bir itikattır Kur'an mahluktur iddiası. Yani Muhammed Aleyhissatvesam Allah azze ve celle'nin vahyini kendi zamanda kendine göre yorumlamıştır. Biz de bizim zamanımızda zamanın şartlarına göre değişik şekillerde yorumlarız demektir Kur'an mahluktur iddiası. Bunlarınki de budur. Yani ne, neden insanlara böyle işte Maturidi yolu, akıl yolu falan filan diye dayatmaya çalışıyorlar? Siyasi otörteler falan özellikle bunu ön plana çıkarmaya çalışıyor. İşte Türklerin akidesi maturidiliktir diyorlar. Maturidilik küfürdür. Küfür olan bir akidedir. Bizim hanefiyim diyen insanlarla aramızdaki ayrım basit bir ayrım değil. Temelde iman küfür ayrımıdır esasında. E bu insanlar işte bilmeyen var, şey yapan var, cahil var, şunu var, buyu var. O onların meselesi. Yani menfaatlerine olan bir şeyde öğrenmeleri gerekeni öğreniyor insanlar. Dinlerini ciddiye alsalar, yani bu kadar bu insanlar, yani buradaki meclisi e, göz alarak düşünün, herkes sanki üniversite mezunu mu? Üstün zekalı insanlar mı? Sıra dışı insanlar mı bu topluluk? Öyle ihtiyarlar var, okuma yazma bilmeyen, cami cemaatinden, yani bizzat tanıdım ben, Çubuk'ta da tanıdım böyle insanları. Yani birkaç kitap, sünnet, nasıl okumaya başlayınca, hadis kitaplarını okumaya başlayınca hemen anlıyor olayı. Yani bunlar başka bir yolda diyor. Bunların yolu yol değil diyor. Ya birkaç hadis okuyorsun ya. Yani böyle külliyatlar devirmiyorsun bu akideye ulaşmak için. Yeter ki insan bir şeyi ciddiye alsın. İnsanlar demek ki neden işte... Kör taklitçi, batıl itikatlar içerisinde dışarıdaki insanlar neden böyle? Umursamıyorlar. Umursasalar, önemsizseler dinler hakkında basiret sahibi olurlardı. Peki ya bu insanlar acaba Hristiyan bir toplumda da olsaydılar, kendilerine din adına söylenenler işte papazların söyledikleri, bundan ibaret. Veya İran'da doğmuş olsaydılar, hocaları, kendilerine din öğretenler işte Şia mollaları. Bunlar bunu da soruklamayacaklardı. Değil mi? Eğer biz bunlara mazurdur dersek tamamen, bunların suçu kabahati yoktur dersek, İran'dakilerin suçu ne? Şia köpeklerinin suçu ne yani? Veya Hristiyan pisliklerinin, öbür Yahudi kafirlerinin onların suçu ne? Bu sefer bunu sorgulamak gibi bir şey olurdu. Öyle değil. Allah Azze ve Celle herkesin kalbinde vicdan yaratmıştır. İnsan fıtrat üzere doğar derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu vicdandan bahsediyor. Yani hakkı batılı sorgulayan bir yetenek de yaratıyor Allah Azze ve Celle bizleri. Yani Allah Azze ve Celle kullarına zulmezce değildir. İnsan bakıyor ki yetiştiği toplumda e işte burada insanlar Hanefi, Maturidi akides üzerine veya Sufi akides üzerine. Ya ben şimdi kitabı ve sünnete bakıyorum bunlar yanlış ama yanlış dersem bana hecir uygulayacaklar. Beni darboğaza sokacaklar. Dünyamda, dinimde zarara uğrayacak diyor. Yani menfaatleri zarara uğrayacak diyor. Bu sefer bu kafadan insanlar çoğalınca diyorlar ki işte maslahatı gözetmek lazım. Maslahatı gözetmek dinde önemli bir kaydedir. Bu doğru bir kaydedir. Ama bu insanlar maslahat derken menfaatlerini kastediyorlar. Dinin maslahatını değil. Kendi şahsi maslahatlarını dinin maslahatlarının önde tutuyorlar ve diyorlar ki işte sen camide ellerini kaldırarak namaz kılarsan, işte seni tekme tokat camiden kovarlar. E bu senin maslahatıyla ilgili, dinin maslahatıyla ilgili değil. Yani burada sen zarar göreceksin. Yani sen bir iki tekme yiyeceksin belki, belki hapsedileceksin. Sen zarar göreceksin, din değil. Ama sen onlar gibi namaz kılarsan, dine zarar vermiş olacaksın. Dinin maslahatını gizlemiş olacaksın. Dinin maslahatı nedir? Sünnetleri açığa çıkarmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize din kıldığı, Allah Azze ve Celle'nin din kıldığı, onun sünnet olarak bize gösterdiği şeyi uygulamaktır. Bunu uyguladığın zaman gariplerden oluruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müjdeler olsun diyor o gariplere, bunlarda işte maslahat gereği, fitne çıkarmamak lazım deyip Allah Resulü'nün sünnetleriyle amel edilmemesini öngörüyorlar. İşte gariplik buradan ortaya çıkıyor. Kendi maslahatını terk edip, dinin maslahatını şahsi menfaatlerinin önünde tutan kimseler burada garipleri temsil edenler. Sahih hakide, sahih iman, sahih sünnet üzere hareket eden kimseler burada şahsi menfaatlerini ikinci plana atmışlardır. Dinleri ortaya çıksın diye, sünnetler ortaya çıksın diye, insanlar, yani insanlar arasında sünnetler ölmesin diye. Bin kişilik bir topluluk içerisinde bin kişi bir cami doldurduğunu düşünün. Sadece bir kişi amin diyor imamın arkasında. Böyle şeyler oluyor. Bu toplumda oluyor. Sadece bir kişi diyor amin diye. E bu ne yapılacak? Sindirilecek, biz takın, belki darp edilecek, dövülecek belki. Buna rağmen bunu yapmak zorundasın. Öyle yapmasan ne olur? Sen öyle yapmazsan, yani onlar amin dersem şimdi böyle yapacaklar falan dersen, şahsi menfaatini düşünürsen, tamam. Bundan dolayı Allah seni nasıl hesaba çeker e, bilinmez. Ama bunu bir yol gibi, olması gereken yol gibi sunarsan, işte fitne çıkarmamak lazım. İnsanlar işte bin kişi e, amin demiyor imamın arkasında. Sen de deme. Bunu yol olarak söylüyorlarsa bu bidat olan bir itikadın dile getirilmesidir. Dinin aslını bozmaktır. Bu sefer bir kimse... E, azimetle hareket edip yani kendi maslahatlarını menfaatlerini bir kenara atıp dinin maslahatı ön plana çıksın diye canlı hiçe saysa öldürüleceğini bile bile sünnetle amel etse böyle bir ortamda büyük bir iş yapmıştır Allah katında fakat bu kimselere göre o suçludur fitne çıkarmıştır olacak yani hak ile batılın yerini böylelikle değiştiriyorlar bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü, yani din garip olarak başladı, tekrar garip haline dönecek sözünü iyi idrak etmek lazım. Çünkü tevhid ve sünnete kendilerini nispet eden bazı kimseler var ki bizim zamanımızda, bunlar Müslümanların böyle gariplik yaşamasını istemiyorlar da, yani böyle olmasın dinlerinden tavz versinler. Bunu maslahat adı altında sunuyorlar. İnsanların yanında onlar gibi namaz kıl, kendi başına işte sünnete göre kılabilirsin diyorlar. Yani insanların yanında aslında şirk koş diyorlar. Yani Allah'ın değil de kulların beğendiği bir namazı kıl. İnsanların yanında Allah'ın beğendiği değil de kulların beğendiği bir orucu tut. İnsanların yanında Allah'ın emrettiği şekilde değil de kulların istediği, beğendiği şekilde hac yap, böyle yap ee, diyorlar. Böylelikle kulları aslında Allah'a ortak koşmayı teşvik ediyorlar bir bir nevi şirke davet ediyorlar. Evet zaman zaman bir garip bir de dinini yaşamaya çalışan, sünneti ihya etmeye çalışan insan e, böylece gariplerden olacaktır. İşte bu kimselerin diğer bir tarikte e, dinlerini yaşayabilmek için, sünneti yaşayabilmek için kabilelerinden ayrılmak zorunda kalanlar diye nitelenmesi de. E, bu sebep evet. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam garipleri vasfederken işte müşriklerin arasında, kafirlerin arasında, Hristiyanların, Yahudilerin arasındaki bir Müslümandan bahsetmiyor. Cehaletin arttığı, cehaletin yayılacağını bildirmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cehalet yayılacak, alimler ölecek, alimlerin ölümüyle işte insanlar reyleriyle fetva verecek, bunlar öndere edilecek. Kim güzel yorum yapıyorsa o alim sayılacak vesaire vesaire. Kimin ağzı ilaf yapıyorsa o alim sayılacak. E, halbuki ilim sadece kitap ve sünnetle meseleleri çözmektir. Allah Resulü aleyhisselatü vesamdan gelen rivayetler, asabından gelen rivayetlerle meseleleri halletmektir. İlim bu iken kim daha güzel yorumlar yapıyor, güncelleştiriyor, güncel bir takım yorumlarla esnetiyor... Onlar alim kabul edilecek. Dolayısıyla da cehalet hakim olacak. Cehaletin hakim olduğu böyle zamanlarda da bu cahil çoğunluk arasında bilinçli, şuurlu hareket eden Müslüman, dinini önemseyen, dininin maslahatını şahsi maslahatlarının önünde tutan Müslüman garip kalacak. Çeşitli sebeplerde, namazında garip kalacak, abdestinde garip kalacak, haccında garip kalacak, zekatında garip kalacak, her meselesinde garip kalacak, itikat konularında garip kaldığı gibi. Ee, bu da işte dinini önemsediği için kitap ve sünnet naslarından öğrenmeyi önemser. Kitaba bakar, sünnete bakar, dinini buradan edinir. Dinini buradan edinen bir insanda yaşadığı toplumda nasıl garip kalınır bunu idrak eder inandığı gibi yaşarsa garip kalacak ya yaşadığı gibi inanmaya devam edecek o çoğunluğu oluşturan batıl üzerindeki topluluğun sayısını kendisi de artıracak veyahut da hakka uyacak ya Rabbi ben senin katındakilere talibim insanlardan gelecek işkenceye de nimeti de ben bir tarafa bırakıyorum ben senin katındakilere talibim diyecek ve kendi dindaşları arasında garipliği tercih edecek aynı dinden olan insanlar aynı dinden olduğunu söyleyen insanlar tarafından dışlanacak evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ifadesine dikkat edin o işte kişi mümin olarak akşamasa sabaha kadar kafir olacak sözünden sonra diyor ki bir topluk dinlerini az bir dünya malı karşında satacaktır bu anlattığımız durumdur yani menfaatleri için dininden taviz verecek yaşadığı gibi inanmayı kabullenecek Dediğimiz gibi şu çizgiyi korusa, yani bu yapılan şey mesela kredi kartı, post cihazı koyuyordukkenle bu haramdır. İşte ben buna bir yerde mecbur kaldım ama haramdır, bu günahtır dese, bunun günahını itiraf etse, kabullense tamam. Ama hocanın biri çıkar, dengesinin biri çıkıyor, işte bunlar caizdir diyor, tamam bunu caiz sayıyor, bu küfre gidiyor, bu tehlikeli bir boyuta gidiyor. Ama dese ki bu haramdır, bunun Allah katında affedilme, bağışlanma ihtimali vardır, yüksektir. Yeter ki tevhidi muhafaza etsin. Dolayısıyla beri taraftaki kredi kartıyla hiç alakası yoktur ama kredi kartına fetva vermiştir, gitmiştir. Bu taraftaki ise kredi kartını da kullanıyordur ve bunun haram olduğunu itiraf ediyordur, bu kurtulur. Birisi zinaya cevaz verir. Hanefiler de olduğu gibi, işte kız kaçırmaya cevaz verenler gibi. Ama ömründe hiç böyle bir şeyle karşılaşmaz, böyle bir fiilliyat işlemez. Cevaz verdiği için küfre girer, beri taraftaki zina eder ama bunun günahını itiraf eder. Allah'tan bağışlanmadılar, bunun kurtulma ihtimali vardır. Mesela böyle çetrefil. Biz asla dediğimiz gibi... Günahların imana hiçbir zarar vermediğini söyleyen mürce gibi söylemiyoruz. Günahlar mutlaka imanı eksilten şeylerdir. Aynı şekilde harcılara muhalif ediyoruz. Günahlarla kişi kafir olmaz. Günah sebebiyle kişi kafir olmaz. Ne sebeple olur? Helali haram itikad etmekle, haramı helal itikad etmekle. Bu gibi sebeplerle olur. Evet. Allah iznim verirse sonraki e, derste o, 39 maddeyle devam edeceğiz asapla ilgili asap konusundaki itikatla ilgili bir bölüm gelecek. Subhanakallahum ve bihamdik ve icerdönne ilahillen tevatik ilah sharekelek ve estafruke ve tu bileik.